Gerdi Hazretleri'yle ilgili bölümde bulunuyoruz. İnşallah bu bitince, bundan sonraki bölüm, Sahter-i Esaf bölümü. 88. 10. paragrafından başlayacağız. Yalnız bu bölümleri okumaya, izaha başlamadan önce, Peygamber sallallahu aleyhi ruhuna bizlerden acizane, naçizane bir sevgi nişanlısı olsun, dediği Kur'an'ı olsun diye Sonra cümle alimin, ashabının, etbaının, atbağının, sadat ve meşayit-i ruhu aleyyemizin, Ebu Bekir Sıddık Ali Murtaza'dan Hocamuz Muhammed Sa'yı'yı diren güzerar verilmiş olan tarikat büyüklerimizin, bu benzerlikte metkum bunlar, Evliya'nın sahabenin, Evliya Allah'ın hasretlermiş. Yuşa Aleyhisselam'ın, Hatip Güzek Ebu Eyyübet El-Sadi Abdül Ahad-ı Zuri Şeyh Murat Hazretlerinin, Muayda Baba Hazretlerinin ve Üçlü Fethiye'nin vanisi Selami Mustafa Efendi Hazretlerinin ve kitabını okuduğumuz Edebi Ebu Abdül Zahman Hazretlerimiz. Uzaktan yakından bu vani sevgilemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının, kardeşlerinin ruhlarına Hediye olsun. Biz de dünya ve ahiret servetime erelim. Akıl özel uygun yaşayıp, özel sevdiği razı olduğu kul olarak varalım diye bir fakia, iş insan şirketi böyle başlayalım. sonra. Ebu Abdurrahman Esfülemi Hazretleri diyor ki, Şemiz ve Ahmetem ile Muhammed İbni Yakub el-Hereviyye Her aslı Ahmet İbni Muhammed İbni Yakub'dan ben işittim diyor. Bir kırmızı sine, kırmızı Hine Kırmızın şehrinde. Cibar mıntıkasının büyük bedelinden biridir bu Kürnüs'ün. Fahşı aslı Kemal Şahan idi. Arapçası Kürnüs'ün oldu. Amit ile arasında efendim fersah mesafe olan bir yer. Orada duymuş. Yekul-i semih Ata. o da Ahmet-i işittiğini söylüyor. Yekul-i Hakk'e-senah Ömer-i o da Ömer-i Muhaddes bize tahdis eyledi. Söyledi diyor. Kare, Karek-i o da diyor ki bana ebu Berd söyledi. Kare Maruf-u Min Kerfi'yü Maruf-u derdi ki hayatını tercümeye halini sözlerini okumakta olduğumuz evliya Allah'ın büyüklerinden duası makbul, türbesinin toprağı şifa olduğu kitapta yazılı olan bu saat. Buyurmuş ki, mağrabi kerfi hazretleri, Allah şefa artlarına elde edersin. Alâmet-i vaktidlâhîn abdâ em terâh-ı müştebilen bîmâ lâ ya'nihîn min emr-i Allah'ın bir kula kızdığının, razıb ettiğinin alameti, o kulu senin boş, faizsiz, kendi nefsinin keyfi istikametinde bir işle meşgul olarak görmeldir. Yani bir adam, kendi nefsinin işi peşindeyse, arzusu, hevesi, efendim, hevası peşindeyse, ve işe yaramayan işler yapmaktaysa, bu adam Allah'ın kazanına, kızgınlığına marun olmuş bir insan böyle yapıyor. Allah sevseyle onu kendisine kullukta istihdam ederdi demek istiyor yani. Madem ki nefsinin hevası peşinde koşuyor, madem ki işe yaramaz, yaramaz işler yapıyor, isterse libası güzel olsun, isterse makamı güzel olsun, isterse köşkü, evi, bakı, arabası güzel olsun, isterse efendim, dış gömmüşü etrafındaki insanların itibarı ona çok olsun. Bundan hiç kıymeti yok. Allah demek yok kuluna kızıyor ki nefsinin hevası peşinde ve işe yaramaz şeylerden ömrünü zariye ediyor. Allah bizi korusun. Allah bizi işe yarayan hayırlı faydalı, sevaplı, ecirli işlerle meşgul etmesin. Nefsin oyuncağı, hizmetçisi, paskarası, kulu etmesin. İmam gazali Cennet mekanı bir sözü hep hazırımda canlı durur. Diyor ki insanlar bazı ilkel kabilelerin futa tapmasını ayıplarlar. Yani neler kafasız? Kendilerinin yaptıkları, oydukları, yottukları evveli futlara tapıyorlar. Az önce bir taştı heykel yaptılar, tapınıyorlar. An önce bir ağaçtı, bir sanatçı bunu bir heykel anne getirdi, geçtiler karşına tapıyorlar. Ayıklarlar bunu diyor insanlar. İlken insanların kutlara tapışını ayıklarlar. Halbuki gözlerinden perdeler kaldırılsa, açılsa basiretlerini de görseler ki insanların çoğu kendi nefsinin kutuna tapıyor. Kendi nefsine kalıyor kendi nefsine pıt edilmiş, kendi nefsine tapıyor. Nasıl tapıyor? Evden evet, şu divan kurmuş karşısında, emret nefsini. Ne emredersen yapmaya hazırım, sana itaatliyim, senin kulunum, senin emrindeyim, senin buyrunun ayı diyor. Nefsin peşinde Demek ki Allah'ın hızmasının gazabının alakası dediği durumda. Ki, sevaplı olmayan, ahirete faydası olmayan bir işe insan başvuruyor. Ve kâve ve kâve ma'ruhum. Yine aynı yolda ma'ruf şöyle dedi, diye naklediyor. Ma'ruf-ı kâve Hazretleri'nin şöpürünü naklediyor. Taleb-i cenneti bila amel zendun mine'l-zunûd ve tuzâr-u şefaati bila sebebin ne minel gurûd ve ertika-u rahmeti menna yutâ cebdun ve hamk Bak ne söylüyor Mağrubu Kervi Hazretleri. talep Cennet-i Bilamelin Zemr-i minel İbadet etmeden, cennete götürecek amali saliha işlemeden cenneti talep etmek, istemek milahlardan bir milahtır. Cenneti istemek lafı olmaz. Cenneti istemek, cennete götürdüğü işleri yapmak olur. aman i salihayı, ibadet ve taatı yapmak olur. aman i salihat, ibadet ve taat olmadan cenneti istemek günahdır. Günahlar da bir günahdır. Diyor. Danıtıları evet. şefaati bir sebep ve Allah'ın Resulü bana şefaat eder diye ortada şefaatine sebep olacak bir durum yokken Resulullah'ın şefaatini beklemek ne olmayan gurur aldanmadan bir çeşittir, değildir Bir çeşit aldanmadır. Yani Allah'ın cennetini istiyorsan cennete dair âmâ risâlihâ işte. Resulullah'ın şefaatini istiyorsan Resulullah'ın sana şefaat etmesine sebep olacak bir zihniyet ve tavrı takın. Takılmadan şefaat istemek aldanmanın bir çeşididir. Amel etmeden amal-i sariyer cenneti istemek günahlardan bir günahdır. Ve rahmet la itaat olunmayan kendisine itaat olunmayandan Rahmet ve acıma ummak, beklemez, cezgın, cazidiktir. ve hunkun, ahmaklıktır. Yani insana tabii rahmeti kim edecek, kim acıya, kim rahmet edecek? Allah. E Allah'a itaat etmiyor. İtaat edilmeyenin rahmetini ummak, caizlik ve ahmaklıktır. Dünyada da öyle sen adamın hizmeti de olmazsan, sözünü dinlemezsen, efendim o sana bir şey yapar mı? Dersi çalışmazsan olur mu? Efendim söz dinlemezsen hizmet için herkesin sözünü dinlemiyor, maaşını artırmasını bekliyordun, değil mi? Her eve ders çalışmıyor, okula devam etmiyor, efendim nasıl bekliyor, on alacağım, netizizi Peki alacağım, okul mu yaşamıyor, olur mu olmaz yani? İtaat olunmayanın rahmetini beslemek cahillik ve ahmaklık. Yani ne olacak? İtaat olacak. Kul, Rabb mutiye olacak. İtaat neyle olur? Emirlerini bilmek olur. Allah neyi emretti sana? Sıralı yediyecek mi? Şunu, şunu, şunu, şunu, şunu, şunu emretti. Şu işleri onun için yapıyorum. Şunları, şunları yapma diye emretti. Onlar da onun için yapmıyorum diye. Bilecek insan. İlim derdini yani. yaptı. Allah'ın emrettiği şeyleri bilmek lazım. Yani Kur'an'ı bilmek lazım. Yani Resulü'nün bize bildirdiği şeyleri, Sudeb-i bilmek lazım. Yani oturup kalkıp dini bilgisini kuvvetlendirmesi lazım. Canlilik de, doğru bir dindarlık yapılamaz. E peki ümmi evliya Allah nasıl oluyor? Allah Aferin gözlerini, gönüllerini açıyor, alim ediyor da ondan sevgili bunu yapıyor. Çünkü canlilik de olmaz. Şimdi bu bu sözü çok önem verelim. Cenneti Hava-i Zalya işlemeden istemek birahlardan bir günahtır. Yanlış bir işte çünkü. Hatalı bir tutumdu. Günahdır böyle bir durumda olmak. Ve esnafını sevesi etmeden resul şefaat Zalya'dan şefaat beklemek ona bir çeşit aldanmadır. Çünkü Resulullah'ın şefaat etmesi için senin de onun şefaat edeceğin bir duruma cennem bir tavır takımları lazım. Efendim, itaat edilmeyen Allah'ın sana rahmet etmesini ummakta, cahillik o artmaktadır. Çünkü itaat etmedi mi? Örneğin cezalandıracak, cehennemi alacak, Sen hala rahmet bekliyorsun. İtaat edeceksin. Yapmaya çalışacaksın. Yolunca yürümeye çalışacaksın. O zaman rahmetine ıslahak evet. olursun, masar olursun, lüksuna edersin. Ve bir nikale şu ile marufun aynı rivayet zincirinde aynı adamlardan müennes'e rivayet olunmuş ki marufus kendine sormuşlar. sormuş şöyle sormuş Dime Dime nuhricin dünya minel hayat veya nokta civarı hareketlenmiş, çok hacı olsa daha iyi olacak. Şöyle bir bakayım aşağıda ki rivatlere. Evet çok hacı var. Tamam. Evet. Amin. Ha, üç taraftan satırı bak, atlamışım. E, Ebu Süleyman et Darani orasını atlamışım doğru. Ebu Süleyman et Darani daha da tercihmeye hadis geçmiş olan Ebu Süleyman et Darani dedi ki Seert-i mağlup eniz gerçeğe adı ta'i'in enizli ta e şeyin ''Kaderlu ala ta'a, kâdef bi ihran min kulûbi'' ''Velev kâne min hâşî'ü fi kulûbi ma sahbaşçı'nın seyredir'' Evet bu 12. paragrafı atlamışız, 13. okuma başlamışız. Evet, Ebu Süleyman-ı Dârali isimli tercüme-i halinde ayet burada kutuşatta bu da okumuş, görmüş olduğumuz zat-ı muhterem, efendim maruf Kendi'ye sordum'' diyor. Allah'ın muti kulları sordum. Diyecek bir şeyin kaderi Allah' muti olma nasıl mutluluk oldular? Ne yaptılar da Allah'a muti kul olabildiler? Ne sayesinde? Bak o kadar insan istiyor da gene muti olamıyor. Planlara dalıyor, hatalar işliyor. Efendim e, akşam iş var olduğu işler yapıyor sabah. Efendim. E, veya sabah pişman olacak işler yapıyor gece. Yani nasıl oldu da böyle Allah'a itaat etmeye muktedir olabildiler, güç yetirebildiler neyle? Allah'a bu mutlu olan kullar neyle bu dereceye erdiler diye sordum diyor. Ebu Süleyman maruf bir tercihler dedi ki, bir ikrarcı dünyanın min kulübini'' Gönüllerinden dünyanın fikrini, sevgisini çıkartmakla diyor. Böyle kemanin her şeyi öptü kılıbim. Eğer gönlüllerde dünyadan bir şey olsaydı, az şey olsaydı, maşafat diyoruz sevdeleri. Onlar bir sevdeleri bile sahip sevdı olmaz. Bir sevdeleri bile tam makbul bir sevdı olmaz. Gönlüllerinden dünyayı çıkarttılar da, dünya sevdisini çıkarttılar da, Allah'a mutlu olmaları onlar oldu. Tabi dünyanın ne olduğunu hem de rafı geldikçe, sırası değişik, geç, rafı e, geçtikçe, sırası geldikçe dünya yen küresi demek değildir. Dünya, içinde yaşadığımız hayat demektir. Bu hayat gayet değildir, ahiret esastır. Bu dünyada, bu hayatta biz bir müddet yaşadıktan sonra asıl yedikten yani ahirete geçeceğiz. Asıl oraya hazırlanmamız lazım. Kim bu dünyayı mağmur etmeyen, bu dünyada günlüz gün etmeyen, burada yaşamaya da ahimede çalışmazsa hata etmiş olur. Onun için ''Hok'u dünya ve esikülle katı etin, bütün hataların başında dünya sevgisi denmiştir. Biyot işte Allah'a hudi olan kullar nasıl idare edebildiler? Gönüllerinden şu hayatın sevgisini çıkartmıyor. Şu içinde yaşadığımız hayatta neyi seviyoruz biz? ev severiz, març severiz, severiz çayı severiz, çimen severiz, dere severiz, geniz kenarı, yalı, gül, gül, gül, sümgül, baklava, görek, çörek. Yani insan birçok şey seviyor bu dünyada bu hayatı içinde. Ve birçok insan bu dünyadaki küçük bir, kendi bu yaşamıyla ilgili bir daire içinde koşuyor. Bir ev sahibi olabileyim, bir emekli maaşına nail olabileyim, Efendim bir, efendim işte şu, otomobilim olsa başka bir şey istemem filan. Hep dünyayla ilgili hevesler ve arzular var. Şu hayatta yani. Bu hayatta ilgili arzular var. Halbuki asıl iman insana ahireti düşünmeyi ve ahirette hazırlanmayı ve kazanmayı Allah'ın rızası kazanmayı emrediyordu. O zaman insanın bu dünyadaki muvaffak peşinde koşması AVM'de karşı vazifelerini ihmal ettiriyor. Yani dükkanının işini bozmak istemiyor, memuriyetinden atılmak istemiyor, e, parasız kalmak istemiyor, zahmetine girmek istemiyor, hapse düşmek istemiyor, ölmek istemiyor, yaşamak istiyor. Keyfine bakmak istiyor, keyfi bozulmasını istiyor. Keyfi bozuldu mu yüzü karışıyor, canı sıkılıyor. Efendim, doğru bir sözle söylesem kızıyor. Yani umumiyetle insanların genel Durumu böyle. İşte bu çıkacak bir Ahirete düşünecek insan. Cenneti kazanmayı düşünecek. Allah'ın rızasını kazanmayı düşünecek. Allah'ın sevdiği kul olmayı elde etmeyi düşünecek. O zaman işler değişir. O zaman insan bu dünyanın hemen uçuşta uçuşta bakmaz. Elinin şey onları iter. Dünyaya rağbeti kalmaz. Yani zült sahibi olur. Dünyaya aldırmayan bir insan haline gelir. Bu makbul bir şey. Allah'ın sevdiği bir şey. Çünkü Allah asıl takirece hazırlanmayı emrediyor. Evet, Allah'ın sevap verdiği işleri çoğu, nefse asıl gelen bugünkü insanların hoşlanmadığı şeyleri yapıyor. Ve asa en tekte bu şey, en bedur kaybı lüküm. Siz seversiniz ama sevmediğiniz o şey sizin için hayırlıdır. Evet, bir şey çok isterseniz, severseniz ama asıl o sizin için şerli şerlidir, hayırsızdır, faydasızdır. İnsanoğlu bu şeyi anlayamadığı için basiret gözüyle bakamadığında bugün yani hedef alıyor. Hele kâdlıysa ahiret bana ne gerek diyor. Yani. Hem de içinde konuşuyor bile. E, haram bile olduğu zaman sen yemiyorsan ben yiyeyim diyor. Veya sen de haramı işlememek istediğin zaman yem günahı bana diyor. Kormuyor yani. Adileti düşünmüyor. Ne günahdan korkuyor. Ne cüzdan korkuyor. Tabi o zaman bu hayatın adamı. Dünya'yı. Diye. Kâbirler dünya etniyidir, Müminler ahireti etniyidir, onlar ahireti düşünürler ama bu zamanın müminleri de kâbirlilerin huylar içerisine bulaştığı için kafaları bozulmuş ve şimdi işte asıl mürminlerin hadleri anlatıldığı zaman kafamıza zor giriyor ve biraz daha karışıyor, bu ne için bu bir Fransiye, birçoklarının da içinden ifran geliyor. Veya böyle de onun dünyası da yani çünkü dünyaya gelmişiz işte azıcık da el şey önceleri olmasam filhangi bir şeyler diyor. İşte diyor ki, dünyayı gönüllerinden çıkarttıkları için Allah'a hürri kul olabildiler. Eğer dünyadan, dünya sevgisinden, gönüllerinde birazcık bir şey olsaydı bir secdelerin bile tam sevdiği olmalı. Bir secdelerin bile tam sevdiği olmalı. Düşülenin bir insanın bitti. Rüyasında göstermiş erkeklerine ki Efendim, bu ile çıkmış karşısına Efendim, hadi seni bekliyoruz, nerede sinyal etmişler? Efendim, böyle hikayeler var. Yani evde Allah'tan duydunuz. Ama bunu birader, yemek yemeye tadı kalmıyor. Ağzını tadı çakıyor. Ben bir an öyle ölsem de öbür tarafa gitsem, şu bizim köşklere, şeylere kavuşsam filan diye o zaman bu dafı hiç bir görmüyor. E, Mümin böyle işte. Yani, bu dünyanın mevkini verip verirler istemez. Tadışlar yapalım seni, istemem. Para verin, şimdi olsun. Köşk verin, gerekmez. Vali yapıyorlar, konağa oturmayan. Sağdekâh. Normal evlicek şey gidiyor. Parası var, karnını doyunca çıkamazsa doldurmuyor. Neden? E, Aç durması iyidir, tevazu iyidir, gösterici kötüdür. dökülen diye. Yani onların hamleri böyleydi. Bizimle gönlümden güneye çıkarmayacağız. Dünya gönlümden çıktı mı? insan o zaman o zaman ahiret için her şeyde kalır. O zaman o her şeyin idadına da yetişir. Azerbaycan'ın idadına da yetişir. Şu tatlı, sıcak paraları efendim, Allah yolunda rahatlıkla verir. Efendim, tatlı canını verir. Zahmet ekliği ver, ter köker vesaire. O ahiret geldiği zaman hakkında yerleştiği zaman, dünya gönlünden çıktığı zaman olur mu? Doğru söylüyor. Doğru söylediğini seziniyoruz. Yani onlar Allah'a nasıl kul, mutil kul olabildiler? Gönlünlerinden yani dünya sevgisini iyice çıkartarak çıkar Secdeleri bile tam bir olmazdı dedi. Ve bir aynı rivayet zinciriyle niye su ile maruf'un, maruf'a sorusun Demin soran şeydi, Ebu Süleyman el-Zavrani'ydi. Burada soranın kim olduğunu söylemiyor. Belki aynı duayet zinciri olduğuna göre yukarıdaki sorunun devamıdır. Peş peşe bir konu da benziyor. Dime, e, çok önemli, dünya minel kalp. Peki, tamam. Onlar Allah'ın düzgün olmayı şeyle başarmışlar. Dünyayı gönüden çıkarmakla başarmışlar ama dünya kalpten nasıl çıkartılır? Gönül, gönülden dünya nasıl atılır, depredilir? bir defa gözüme yorumlu, yıkıl karşımda, nasıl diyeceğse yani dünya sevgisi olmayacak. Karnı, bir sefail mutlil ve hudnil muavele. Sevginin safiyetiyle olur. Allah seviyor musun? Seviyorum. Hakikaten. Gerçekten mi? Samimi, gerçek bir sevgini. Samimi sevgi olduğum o zaman kalpten çıkar ve hudnil muavele ve Allah'a karşı edebini takılıp, muamelesi, kutuk muamelesi güzel olunca olur. Yani, sevgi samimi muamele hakiki olduğu zaman olur. Gönülde Allah sevgisi tam olduğunu, yaptığı işlerle işlerle samimi işler olur mu, o zaman gönlümden dünya sevgisi çıkar. Dünyada sevgisi çiftli olur, Allah'a mutlu olur. Hem yaptığı şeyi Allah'ın istatçiliğinde yapan arsi olması için. Ve bihi kardeş, bu ile mağlubun acil makabbe. Hayatı geri devam olsa gerek, bu sefer de Maruf'a soruldu ki diyor, muhabbet nedir, muhabbetten soru soruldu, sevdi. Hani bir sefer o vüc demişti, Sevdinin safi olmasıyla olacak bu iş demişti. Peki e, nedir muhabbet diye sordular Maruf'a, belki er Ebu Süleyman soruldu yine. El-mahabba'tür deyses min ta'di min halk. İnnevâ hise min mevâidil hakkü ve fadli diyor ki, muhabbet insanların birbirleriyle konuşarak öğretmesiyle öğrenecek bir şey değildir. O Allah'ın hakkın verdiği bir vergidir. Fazılardan bir fazıldır ki o kulağın önemi seviyor. Sevme kabiliyeti on yana da sevemiyor. Seveni seviyor. Allah'ın sevme kabiliyeti da severim ama o muhabbeti versin, o aşkı, o versin, o safi, hakiki evrende şeyleri bunları ishane edin. Ve bir nikâle marufun, nikâle alamatun, elâtsın. Ve ve ethum bina yurutun, ve ahaum meşref var tasavvufta. Yiğitlik demek fütürvet. Mertlik demek her kişilik demek, kanlı demek, kahramanlık demek, fütürvet. Yani tasavvuf erbabı fetadır, fütürvet erbabıdır, yiğitdir. Fetaların şahı da Hz. Ali Efendimiz'dir. La feta illa ali diye rivayet vardır gençti Elifandir ve iyi Müslümandı ve çok kahramandı biliyorsunuz e, haybebi Fethi ve diğer savaşlardaki Efendim kahramanlıkları biliniyor Onun için tasavvuta bir kahramanlık bir ve bir feta olmak iyi olmak Efendim şeyi vardır bu buna gayret etmişler yani bizim Anadolu'nun savvuları or mutasavvıfları mert olma, yiğit olma, efendim kahraman olma çok dikkat etmişler. Onun için böyle gönlünü dalga bıraktan kesinleyemeyen kimseler olmuşlar. Her vesileyle söylediğimiz hem silahçör, hem sohbi, hem arif, hem zahid, hem böyle kimseler olmuşlar yani. Şimdi böyle bu yiğitlerin 3 alameti var diyor. Yiğitlik yani, bilmiyorum bu zamanın insanlar soğufi deneyince, mütasavvı deneyince nasıl bir imaj diyerek hatırla. Nasıl bir insan düşünüyor? Belki miskin bir kenara yaslanmış, gözü kapalı bir insan geliyor. Belki aksakaldı, cübbeli bir insan geliyor, yeşil savuklı güler. Yani çeşitli şeyler gelebilir. Efendim, çok aneyde konuşmalar olduğu için miskin böyle sessiz efendim, beceriksiz, işe yaramaz filan insanlar gelebilir hatıra. Ama da çok fethedir. Fethadır, yiğittir yani. Bahramaldır. Gözün doldan bu zaten esirlemez. Yapacağı yardımı yapar. Kimseden korkmaz. Efendim, çok güzel hücudara sahiptir. Yani böyle yiğit ahlakı vardır. Mert. Mertlik ahlakı vardır. Bak biz bunu bilmiyorduk. Yiyeceksin şimdi yani. Biz sanıyorduk ki derviş deyince çıkar olacak, öyledik derviş, işte bu kitapta, bu kitapta iş yapıyor. Yani dervişler hakkında, söhbiler hakkında bilgiler ve zihinlerde meydana getirilmiş hayaller, gerçek dervişin hayali değil. Kötülemelerle çok yanlış insanlar dervişliğe katılmış, onun için bugün insanlar dervişlikten, tasavvuftan taşıyor. İndarlar da kaçıyor. Tabii kafir kaçar. Kafir insanlar kaşıyor, kaçıyor. Tamam. İşine gelmiyor. Plajdan kodacak, işkiler ayrılacak, kumarı bırakacak, haramı bırakacak, hırsızlığı, arsızlığı, yüksüzlüğü bırakacak. Tamam o kafir. Ama mümin de şey yapmıyor. Hatta çok bu kadar zikretme diyor. Çok bu kadar batırma diyor. Bu kadar namaz kılma diyor. Oynatırsın diyor. Kafayı oynatırsın, yürütürsün diyor. Boş ver Bu kadar hikâl olma diyor. E nasıl olacak? En önemli zamanda eylem İbadet sevabı, imadet et diyor. Bak diyor ben diyor, e, akşamları bir yaktada atalım diyor. Böyle diyenleri duydum ben. Allah Allah. Bu akşamlar onu dansiye diyor yani. Biraz rind meşref ol diyor. Efendim şey, gazelleri okumadın diyor. Bir de diyor. Yani böyle e, avuç şeyler. Ama bak diyor ki fetaların, kütüvvet evrağının yani yiğitlerin, yani gerçek soru, soru bildiğin dişek kalitesidir. Bilgi olanları üç arameti vardır diyor. Bir nefa on ilah silahı. Arkadaş oldu mu? Hiç muharebe etmeden vefa göster. Vefalı bir arkadaşım. Hiç itiraz etmiyor. Şimdi ne baş? Şöyle gidelim. Olur baş. Şunu yapalım baş. Nereden planca nereden şu şeyi yapacağım biraz doğru yardımcı bana baş. Yani vefa var hiç bir itirap yapıyor. Hiç evet uzun hiç idraz etmek yok. Vefa on bilan filan. Bir. Hani anlattın burada? Evli Allah'tan yani yakın zamanlı insanların. bir seninle çocukluk arkadaşıyız. Ben bana haber verdiler. Yarın öleceğim. Gel seninle beraber dilerim diyor. Kendisi işaret olmuş. Veval edeceğim. Arkadaşına, çocukluk arkadaşına diyor ki biz seninle çocuklukta beraber büyüdük. Aramız iyidir. Gel yarın beraber ölerim diyor. O da olur diyor. Hala iyi diyor. Demek ki iyiydi o da. Ölünden de korkmuyor. Arkadaşlıkta da vefası tam yani. Olur diyor. E bunu bize anadan önce diyor ki vallahi vallaha diyor. Ertesi bir ikisi de ödü diyor. Tekirdağ şiiresiyle anlatıyor. Kübe vallahi ertesi bir ikisi birden ödü diyor. Yani bir şey değil. Harbe filan gittikleri için değil. Tekirdağ da olur be. Bir, hani, bir akşam evvel sözleştirse beraber yani ihtiyaç var. Akıl olmaz. Çok enteresan şeyler. Yani, Elbette Allah'ın adı böyle. Başka. Yapar mı bilirsin. Git söfimin. Yani benim ilahimdeki söfim, işte Allah için var. Hem kılıcı var. Hem hem cömertliği var. Hem ilmi var. İmhanı var. İbadeti var. Taati var. Zevki var. Şeyki var. Hem elbiliği yanı var. İşte benim sevdiğim Asıl Sofi, işte yiğit. Böyle. Vefa ol, bir afilatı. Ahdetmiş, ahdından dönüyor. Arkadaşlık kurmuş, arkadaşlığı bırakıyor. Yani öyle irayi şeylerle karşılaşıyor ki insan. Yani bir şey bu değil ya. Bari derviş oturunuzu saklayın da diyeceğim dediği onlara. Yani dervişleri mühtemel olmasın. Sizi görüp de millet derviş, şey yapmasın diyeceğim gibi yani. Öyle insanlar var. Ahdetmiş, söz vermiş, sözünden sabit değil. Derviş olmuş şekline bağlı değil. Efendim vazife yapmasın lazım vazifeden haberi yok. Nezaketten haberi yok. Efendim azaptan haberi yok. Ne yaparken suç, safra sır gibi, suç gibi derviş ne ki diye söylüyor? Çünkü derviş isenin yaptığını değil diyeceğim geliyor öyle Nasıl olacak? Vefa olur bile asılak. Hiç itiraf etmeden vefa gösterecek, itiraf etmeyecek peki diyecek bir. Üç asıl sayıyor. Ve met hon biraz yürü değil. Herhangi bir iyilik yapmazsanız kalmadan ne de bizim karşısında sevincek gözündeki iyi şey Hani sana bir çıkarttı külliyeti bir ikrandan umudu hayala razı olsun diyoruz. Babam da ya, herkese yani ortada bir güvenlik bir şey olmadan sevebiliyor musun? Karşılık olmadan. Mesul değil artık yordi. Sen cebetçi şey yapmamış, ikramda bulunmamış bir şey yok ama yine onu sevmekte, onu mezhetmekte, onu övmekte görünürden onu beğenmekte devam ediyor. Çünkü şu ve hata on birer soru O istemeden vermek. İstedi mi kıymet var? İstedim mi ki ihtiyacını sevinmeyeceksin? Çünkü istemek zillet de onu istemek zilletine uğratmayacaksın. Kahramansan, niysen, anladın mı ihtiyacını vermeyeceksin, istememesel yüzü tabbuleyim. İstememesel kıymetler var mı? Şu anda o geçmiş oldu. İstedi bir kere. Zaten isteyip de isteyenin bir para vermeyenin bir yüzlü para, para. Bu da çok İstemiş mi vermiyor, ooo, sen git silme. İstediği teplerde. İstemiş evvelmiş, istemeden diyor ki seyredecek, istemeden, hani bu bir sevgi arkadaşıyla ilgilenmeyi gerektiriyor bu, ihtiyacını anladı, sevdi. şükür diyebilecek, belki kendisinin verdiğini de belli etmeyecek. ki burada, hani gelmiş bir şehirde, şeyh efendi, o şehirde, o şehirdeki okuttuğu bir talebeyi sormuş falanca nerede? Demişen hapiste. Ne yaptı? Bir suçmuş dedi. Hayır. Kurban hajı korkunu ödeyemedik, alacaklısı da hapsettirdi onu, tabis etti. Işte. Nereden korktuk? Şuradan bin, binler. Tamam, tıkır tıkır tıkır çıkmış, alacaklığı parayı ödemiş. Çıkartmış hapisten ama şehirden kaçmış. Demiş. Parayı ödeyen hoca, şehirden kaçmış, yani hapisten çıkan adam, İyiliği, sevgisinin yaptığını bilmesin değil, gözüle görülmemiş. Şey i̇yilik bu. Yani tasavvurttu, tasavvuk da iyiydi. Her zaman söylüyoruz, tasavvuk, salgı küpü, tavuk değil. bu. Bu huyla bir yapabiliyor musun? Bir seneden musun? Bir iyilik olmadan söylebiliyor musun? Hiç istilaf etmeden, muhalefet etmeden itaat edebiliyor musun? Edemiyor. Olmaz. Böyle iyilik olmaz, böyle şovdilik olmaz. Şenliğe ikaz etmiyor. ki bu arkadaşı, arkadaşlar bile böyle davranacak. Şenliğe bile ikaz etmiyorlar. Yani nerede derviştik, nerede normalen, efendim derviştik. Ve bir <gülüyor> nikahle kene var, onu yaa ki bu neşem ve yapır mı? hem işte ne, Tafsız, tut, tafsız. Aynı rivayet zinciriyle maruf bir kerfi kendi nefsinin azamlardı. hitap ederdi kendi nefsine ve derdi ki ya miskin kendi nefsine, kendi kendine ey miskin nefsin benim ey miskin nefsin kendi nefsine hitap ederdi sen tepki <Gülüyor> Ne ağlayı söylüyorsun? <Gülüyor> evet Sen duydun Kendimi neyi neyi süreceksin? Yani tekrar gödersin demek istiyor galiba? <Gülüyor> ne? Bir kadar da yanlış bir tersine etmiyor. Yani ah, ne diye ya, ağlayıp duruyorsa tekrar aynı şeyi yapıyorsun gibi. Ne deber yendübünetten planem ile emri de ağır biri bir iş için davet etmek. Ne deber neydi de acde mahalciğimiz. Yani ürünün iyiliğini sayık etmek. Ne deber yendüb? Bu ne deber yendü mü diye hareket edelim diye öylece. Yani bir iş, birini birinin bir iş için davet etmek manası yok burada. Olsa olsa bir ürünün iyiliğini sayık etmek. Yani insanlar birisi öldü mü ağlarlar mı? Ondan sonra ah çömür yüzlüğü, hoş halbiydi, şöyle böyle diye önlüğün iyilikleri sayarlardı. Şimdi kendini mesleğine diyor ki en yakın, ne ağlayıp da sayıp döküp duruyorsun. Yani bir sürü laf söylüyorsun. Ne ağlayıp sayıp döküp duruyorsun. Ahlis, taklıyorsun. İhlaslı ol, kurtulursun. Boşver. Yani ne diyor öyle ağlayıp sayıp döküp duruyorsun? Bırak bunları, ihlaslı ol, o zaman kurtulursun. Böyle oluyor. Kendisi tabi ağlıyor, Efendim, ibadet ediyor, ağlıyor, bütülüyor, şey yapıyor falan, kendi kendine nefsine böyle diyormuş. Ne ağlayıp sığırlayıp öyle bir şeyler sayıp dövüp söyleyip tutuyorsunuz. İhlas da alıyor, o zaman korkulursun. Öyle ağlamak da olacağı ol, iş değil. Güzel yani, her sözü tatlı. Maşallah büyük insanların kelimelerinden de bilmiyor, anlaşılıyor, sesiliyor. Kokusu yayılıyor yani etrafın hoş kokusu ve dikikare. Şu ile Maruf'un ma alametü evbiya. Maruf'u geldiğe soruldu ki evbiya Allah'ın alametleri nedir? Katar ve Selaset'in üç tane alameti vardır evliyanın. Hümûm-u Humdilla üzüntüleri, tasaları Allah için. Yani nefisleri için, dünya işi vesaire için, için bilen Allah için de üzüntüleri tasaları, dertleri, sıkıntıları. وَشُبْرُهُمْ تِيْدِ Meşguliyetleri Allah'ladır. وَفِرَانُهُمْ إِلَيْدِ Firarları, kaçışları da Allah'adır. Yani insandan, dünyadan, masivadan hırdır kaçıyor nevi? Allah'a. Kaşışları Allah'a, meşguliyetleri Allah'la, dertleri, tasaları Allah için Allah olan kimsedir. Evli hali vasıfları budur diye söyledi. Fethi Hikale, aynı rivayet sinciliyle, Gale Marub'un Marub-ı Kehri dedi ki, yani bunların hepsini yazmak lazım, bunlar böyle iki kelimeyle tercüme ederek, efendim, teşhis gelecek şeyler diyor. bunlar bir ömrün, bir büyük velinin ömür boyu kazandığı tecrübenin damıtılmış içleri bunlar. bunlar. Bu sözler her birisi üzerinde insanın bir vaaz, müddetindeler konuşması lazım. Biz tabi islam ediyoruz. Yani böyle insan bir şey bol buldu mu harcan çok böyle şey yapar. Burada cennel çok olduğu için biz söz değişiyor. geçiyoruz. Bir için üzerinde durup hocamız öyle yapardı cennetmekten. Evvelki haftadan başladığı hütbe konusunu bu haftada devam ettirdi. hafta haftada devam ettirdi. Altı hafta, yedi hafta aynı konuyu devam ettirdi. Bitmez bir konu çünkü. Evin Konuyu derin, o konuyu anlama anlatıyor. Gözbejlerle arslan gibi, baş konudan gibi, anlar anlar, var diye zaman kulde hop iye hop kalkardı. Efendim kimse yüzüne bakamaz. O halin çeyiz insan ve herkes minânu sükûranlardı. Efendim bu tür var diye, kıyacak ayı kalmaz kimseye. Herkes nesine neler nelerdi. Ekser herkes Allah'ın yoldan girmeye, efendim arzu duyardı, içinde gözbejleri yaşadılar. Marufu kendini buyurdu ki, ''Leyse bil âlifi nimetün ve hûf-i için her nimet yoktur. Ve hûf nimetin. o her nimetin içinde olduğu harf. Tabi bu sözün kelime olarak Türkiye'ye dönüştürülmesi bu ama mefhumu ne? Mefhumu ne? Ne demek istiyor? Yani bu sözü söyleyen Maruf kendini neyi tasar ediyor? Arif, yani yüksek seviyeli, sofi demek. Yani bir yüksek seviyelisi. Arif'in bir nimeti yoktur. O her nimetin içinde olduğu halde. Yani hiçbir nimet Arif'i tatmin etmez almadı ise yani ne, ne türlü nimetlerin içinde olursa olsun efendim, gönlü sükun bulmaz, karar bulmaz, rahat etmez, efendim, huzur duymaz, Allah'ı ister bu manaya olabilir. Arif, arif'in bir nimeti yoktur, her nimetin içinde olsa bile olduğu halde onun bir nimeti yoktur, bu manaya olabilir. Nimet'i görmez, nimetlerle oyalanmaz, mülimi, mülimi, Rabb'ını kılma e, İmmet-i Zafi'ler, gayret-i Zafi'ler demişler. <gülüyor> Semih-i Ebu'l-Fethi'l-Kavvâs-el-Zâhîb Yakul-u Semih-i Ebu'l-Fethi'l-Kavvâs-el-Zâhîb Yakul-u Gâh-l-Mâruf'l-Müellif duymuş <efendim. gülüyor> O da Ebu Amr el-Güruzi'den duymuş. Maruk şöyle buyurmuş, Maruk Hikari'ye harcettir. ''Kulûb ut-tâhyevîne tüşrafı bir takvâ ve tüz lemû bil-berus ve kulûb-ü füccâne tuz lemû bil-fücûr ve ta'mâ güsû ün-niyâ.'' ''Kulûb ut-tâhyevînî'' Tahir, temiz, Aç, kulların gönülleri küşrahu bir takva. Takva ile ferahlanır. müşerif olur. Geniş bir gönül olur. Hoş bir gönül olur. Takva sıfatlarından sahip oldukları için. mütekin kul oldukları için gönülleri müşerif olur. Böyle, efendim, sıkı gönül olmaz açık, ferah, hoş gönüllü olurlar ve tüm yığın birbir ve iyilikle efendim düşüş ıı, saçarlar, etrafı aydınlatırlar ve kulubun birkaç aciz kimselerin gönülleri ise tüm zihnimu bir vücut hıskıp dolayı kaptara kesilir faşirlerin gönülleri ve tam abisi kötü niyet, niyetlerinden dolayı da körleşir. Yani faşir insanlar yaptıkları günahlardan dolayı gönülleri kararıp efendim, körleşir. Kötü hücudu niyetlerinden dolayı gönülleri kör olur. Faziletleri kör olur faşirlerin. Ama tahir, fağır arif, yüksek, kamil izanların da efendim, takva sayesinde gönülleri şöyle heraf, fahur, açık, aydınlık olur ve e, iyilik yaptıkları bir iyilik sahibi oldukları içinde nurlu pırıl pırıl parlak olurlar. Demek ki e, takva irş, şü'ar edilirse inanın gönlü hoş olur. Elem neşrah, nefes adrek biz senin gönlünü hoş etmedik mi, genişletmedik mi o İnşiraf Suresi'nde ilgili, gönlü hoş olur, için rahat olur ve yaptıkları iyilikler sözüyle hırı hırı nurlu olur, gönlü gönülleri. Ama bu fasık ve pancerelerin ilahlarından dolayı kakarı olur, içleri ve bir de efendim, kötü niyetler gösterdikleri için kör olur. Gönül gözleri kör olur. Sonuncu cümle, Efendim. Ne bir hikâye maruf mu? Hangi hikayesini Marufun şöyle dediği: İsa erdandallahu amel ve keser. Allah bir hayrını hayra da o hayra etsin o kulun kulum diye, Kudunun hayırlara mazhar olmasını, takip olunmasını istedi mi, Fetaha aleyhi bâbel amel, amel kapısını ona açar ve a'la fıtra anlıyor, kapatır ona, bâbel fesredi ve keser, tembellik ve fitûr, gevşeklik kapısını kapatır. Allah bir kulun hayır istedi mi, o kulda tembellik kalmaz, gevşeklik kalmaz, takatsizlik kalmaz, ama bir saliya işleme kapısı on açılı, bakarsın ibadette, bakarsın hayırlı, hasenatte. Halimini istedi, böyle yapar. Daha önce de bir şey geçmişti, Allah'ın bir kulun kırmasının alameti neydi? Nefsini evansı kesip peşinde koşması, boyun işlerle uğraşması. Allah bir kulun hayrını murad etti, mi, ona ama bir saliya işletmeyi nasip eder, işlemeyi nasip eder ve tembellik kapasını. Akatçılık hep net kapısını kapatır olacak. Fakat çil yok hocam. Hiç olmazsa belki istemiyorum. ayağa kalkma derdinden kurtuluyorum. Ya da şey kaldıramıyorum. Bunu çok seviyorum vesaire vesaire vesaire. Demek ki Allah onun hayrını murad ediyor. Allah bir onun hayrını murad etti mi onda tembellik kalmaz, etmek harçlık artık diyor. Yüzde yüzeyen daha var dedi. hatem Esam hatem Nil Esam Yeni bir şahsa geçiyor. Bu on birinci tercümeyi halde kitapta. On tanesini bir kettir. On birinciye Ve minhum hadem-i Nil Bu evliallahlardan bir tanesi de Esam'dır. Esam asan sarıdır. Sarı ve Hatem'dir bir tanesidir. Kör diyoruz, Sopal Ahmet diyoruz. Arasında, Mubani, Sarı. Sarı Bu adamın da Mubaniye'nin yakalığı sağır. Sağır Ve ne ve Hatemud'un Bu, obası adı Unvan, temsil adı Hatem'dir. Hatemud'un Unvan'dır. Yukarıda Hatemud'un Yusuf. Obası nasıl, Yusuf diye geçmiş. Yusuf oldu Hatem diye de geçmiş. Ve yukarıda Hatemud'un Unvan'ı Yusuf'a Eshab. Bazılarında demişler ki, Hayır, babasının adı Rumvandır, enesine de Yusuf'tur. Yusuf oğlu, Rumvand oğlu hafettir. Bu da olabilir. Bazen dediğine nispet edilir şeyler, e, isimler. Bu bizim Osmanlı sırasında da görülüyor. Herhalde doğuştu olsa gerek paradisindeki. Ve küyet-i hur ebu abdi Osman. Hazem-i Eslam'ın küyüyesi ile ne ilgiliymiş aynen? Süneli <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani kitabın mühennifiyle şeymiş, künye daş künye de aynıymış. Ve mümür min kudama'ı meşayi Khorasan. Khorasan meşayinin eskilerinden de bu kadem-i Hazretleri. Min ed-i berk. Berk ahalindelerindedir. Berk kimin şehriydi. İbrahim İbni Ethem'in şehriydi. Daha sonra Mevlana Hazretleri'nin evvelik olduğu şehir filan. Ben bunu görmek lazım. Sahneyevim Samime, Şakı Kadle İbrahim. Şakı ki benliği görmüş, onunla sohbeti olmuş yani ona mühürlü olmuş. O da benliydi bak Şakı ki benliydi. Ve kâhâle, Üstad ve Ahmet Ebn-i Hazra Bey. Ahmet Ebn-i Hazra Bey'in hocası, Üstad'ıydı, Adem-i Hazra. Ve Hüem-i Mevlen Lîb-i Üstad'de Bu katilin esaman dersleri düşenlerden bir el muharidinin mevlası diyecek. Evet. Yani bir belgeye tatiller ordular, İslam orduları geldiği zaman oranın ahalisi Müslüman oluyor. Ve ahaliter, Paris Türkçeler bazılarına efendim, intizap ediyorlar, dağdırmıyorlar. Onlara, o, o onun mevlası yani Onun mevlası oluyor. Bu köle manası da gelmiyor. Demek ki Arap asıllı Hüzzemdar İbni Yahya el buhari gibi mevlasıymış. Demek ki Arap asıllı girmiş. Mesela. Ve, de, ve de bu İbnül yukarı lehur Haşma hubnu Hatem. Haşlam i̇bn Hatem adında bir oğlu vardır. Haş burada bizim hoş dediğimiz kelimedir. Yani iyi adlı, hoşlam. Adı güzel yani. yani Bazı soyadları şey var ya, bilmez ne adı güzel falan. Bu hoşlam da adı güzel demek yani. Adı güzel adında bir oğlu varmış. Haşlam. Bizim hoş dediğimiz kelimeye o devirde Hareketi üstündü yani, ötürü değilse de, haş derdi. Ve uzun değil de homohoşit ile vavvar diye uzun okunmazdı. Ve sizde o baba va itibar edilmez yani. Haş okunur. Demek ki bir adını öğrenmiş olduk, babasının, dedesinin adını öğrenmiş olduk, benzi olduğunu anlamış olduk. Çünkü sinirle, sinirle aynı olduğunu hatırımıza tutabiliriz inşallah. Mahter bir baş edecektir. İmtihanı mahtin mübarek su semoni. Alacabetin tüm kah baş eder, seyde sevri ve seyretine beni görünmüş. iki var baş hakkında. Malbera un nedir? Şehirleşen bir şehirdi başlıca köylerden bir köydü. Lahmetirmez, Tirmez şehrine yakın diye yerdiydi. Beni ve meşhur etim bir zahkara. safran. Safran yetiştirilmesiyle tanınmıştı. Biz de nerede çıkar safran? Safran bolca çıkarmıştı bir zamanlar. Safran kıymetli bir malzemedir. Hem sarıdır hem de bu şeylere falan, zerdelere falan kullanılıyor, renk veriyor, güzel kokusu da Hem Yani zaferen ve saklan dediğimiz şey hem sarı renkli hem de güzel zemine mahsus kokusu dolayısıyla aralar bir baharat görmüş. Kıymetli bir baharat. Bizim Akabon'da yetişirmişti. Bu, Başıcaktay'da yetişirmiş. Tirmize yakın bir yer. Timiz şimdi şeyde Özbekistan'da. Yep Bey'in yine açtığı ağaç. Yani orada zaten yaşam, Allah da tamam O maşikte bir rıbatın yanında, Resul-ü Celil'in rıbatın yanında ölmüş. Ve Resul-ü Celil ada kepeli bir dağ üzerindeki rıbat. Hem derh başı rıbatı, vaşeke, köyünün yukarsındaki Efendim, i Serum tepe üzerindeki bir rıbatta ölmüş. Senete Sef'in ve Serasine ve Miyete'in 237 senesinde ölmüş. Şimdi rıbat ne demektir? <gülüyor> rıbat Allah yolunda hudut bekçiliği yapan insanların hudutlara inşa edilmiş olan kalelerde e, şey, müstahkem mevkilerine gelir. Bak burada dikkat ederseniz bir tepennüsünde. üstünde olacak, müstahkem olacak, düşman saldıramayacak. Orada düşmanı görseyecekler, gelmesini engelleyecekler. Budut şey gibi yani. bulut karakolu gibi yani. Öyle bir rubat da ölmüş. Tabi bu Pirmiz şeyin semel kandı doğusunda bir yer. Hemen karttan, daha doğuda, şimdiki Özbekistan'da. İmam diye bizde, büyük halis orada yetişmiş. İmam Buhari de o civarda, yani Horasan böyle büyük alimlerin yetiştiği bir yer. Bu işte oradaki Vahşecar efendim köyünün e, yukarısındaki rıbatın orada vefat etmiş 237 senesinde. Yani bu rıfatlarla beklerlerdi, demişler. Neden? Karnavar oldukları için. Vudutlarda beklemek sevap olduğu için. Onlar vudutta ellerinde silah beklerler de arkadaşlar emniyette yaşarlar. Şimdi mesela köylerde şeylerden pekçi koymak lazım artık. Yani her yerde bir kısmının uyuması lazım, ötekilerin nefes tutması lazım. Neden? Asa Arsa iş. İş başa düştü yani başka çaresi kalmadı. Eskiden bu böyle olarak otomatik olarak kaybolurmuş. Ama kim beklermiş? Paralı askerler var. Hayır. Allah rızası için dermiş, gidermiş orada yatar kalkarmış. Fırzatı olursa cihaz edermiş. Düşmanı beklemmiş. Cihaz edip de e, ölürse şehit oluyor. Kalırsa gazi oluyor ama murabuz olarak rıbatta beklerse o da çok şey var. Allah rızası için rıbatta bekleyen, bebez tutan kimsenin gözüme yerden yani ateşi değmeyecek buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kudut demek demek çok önemli. Yükmanın gelmesini engellemek için, görmek için görüp tedbir almak için beklemek çok sevap. Demek ki muradatıymış aynı zamanda. Yani o sevabı kaçırmamak için kuduttaki kalede duruyormuş. Yani aşağıda vahşi Vahşidiyak'te dursayız vahkaranların arasında, haydi yüphade kalede orada duruyor. Demek ki o sevabı koruyor. İşte sohbiler demin de söylediğim gibi, hakiki sohbiler ahlede vebaldır, istemeden verir, efendim, bir iyilik görmeden sever, hizmet eder filan, efendim, bir taraftan da, canını da İslam'ın, Müslümanlar hizmetine tavsiyeler. Ama şimdi, canı tavsiyel etmekte yetmiyor. Neden? Adam, topunun menzili 10 kilometre, alır topunun, buradan dışarı alıyor, bir mevgüller sallıyor, senin abartmanın da Yemle bir de giy, gümbürürür. E elinde bir küvek var. Bir kurşun atıyorsun. Efendim 700 metre gidiyor. 200 metre gidiyor. Biz Konya'da aldık küvekleri 70 metre ödeye taşları diktik. Saçma var benim ama şey yok yani şeylerin içinde. Hiç deviremedik diktiğimiz taşları. Kaç kişi attı? Benim asal saçlarım çürüdü. Güm güm böyle gevşek tuttu, nelerdi. E olmaz. Yani düşman çok uzaktan su kuyruğunda beklediğini görüyor, nişan alıyor, ha, ha, ha üç tanesini öldürdüm, Kaç kaç kaç gidiyor orada. Bu zamanlarda da bilmiyorlar hainin uzaktan düğünle bakıp gördüğünü, o kadar uzaktan merdi yani, sanmayacağını, bir şey yapamıyorlar. Bak Ermeniler, bak davan diyorlar. Neden? Yani Azeri'den korkak olduğundan mı? Teknolojik gevilikten, insan günbür günbür gidiyor, düğünlük. Fatih İstanbul'u nasıl aldı? Kahramanlıkla beraber, imanla beraber teknolojik tedbirleri aldığı için fethetti. Yoksa gerileri karadan yürütmeseydi, Rümeni insanlığı yapmasaydı, büyük potları efendim. her türlü tedbir almasaydı, Avrupa'dan yardımına geleceklerdi, Tura'dan yardımına geleceklerdi, Çağrı Karaden'in geleceklerdi, efendim. karadan yardıma geleceklerdi. Çünkü Edirne'ye kadar o araziyi aldı, Ondan sonra buraya Roma İhsan'ı dikti, Anadolu İhsan'ın geçer gevirleri batırdı. Ondan sonra efendim, büyük toplar köktürtü, bu türler başka şöyle Şimdi adamlar para veriyorlar, bizim ecdadın yıklığı bize tahmin ettiriyorlar. <gülüyor> Biz de hoşumuza gidiyoruz, kaleden tahmin Ama hemiflerin niyetleri başlattık. Yıklarız bir tahmin edin diyor. Ben o zaman şey yapmak tahmin etmem, öyle diyorsun. Bir kapısını tamir edersin, ötekilerle evet. yedirtiyorsun. Onun deden yedirmiş, yıkmasında bir sebebi vardır ki, böyle bırakmak lazım, bana yedirmiş, öyle parasını veriyor diyor, Amerika parasını veriyor diyor, Rum veriyor. Neler hakikaten idya edecek, İstanbul bir şehir olsun diyecek. İstanbul'un efendim, soruna bir şöyleydi, böyle bir dediği için, Bizans'ın ben edecek çünkü, yani, ne Çok yakınlar, kendinden biliyor ama Cebine parayı koyan bir çizgisi diyor. Cebine para koyduk, niye bir çizgisi koy. Konurduğu zaman dili bile kalmıyor. İtirazı bile kalmıyor. Yani parayı adamlar, adamlar farkla yapılamayan şeyleri yapıyorlar şu anda. Çünkü, dünya ehli insanlar haydi oldu. Rüşvet geçiyor. Müslümanlar rüşvet geçmez ki. Mü Müslüman rüşvet de iş yapmaz. Rüşvet alan da veren de cehennemde oluyorsan Müslümanı yapmadığı bir şeydi. Şimdi Müslümanlık yok. İslam ahlakı yok rüşvet var, rüşvetle memleketini satıyorlar. Her şeyi yapıyor. Rüşvetle katile ilandan kurtarıyor, hangisi hangisi satıyor? Mazlumu eline tutuyor, efendim öldürtüyor. E bunların karşısında kim duracak, kim hakkı temsil edecek, kim hakkı işleyecek? Tabii her kişi lazım, yiğit lazım, feta lazım. Nitarî gibi bir düğüre Sofi lazım. Onun için de tarikatlar, tasavvurlar çok kötü. Onun için çok kötü. Onlara göre. Ve esneden hadis. Hadis de rivayet etmiş. Bayağı usulüne uygun. Hadis rivayet değil. İşi de var. Muhaddis sıfatını alacak. O sevaplı işi de yapmış. hatem etsem Hazretleri. kana da böyle bir şey. Muhammed'e Muhammed'e Ahmed'den me'ciz bize bu Muhammed oldu. Eee işte, Ahmed oldu, Muhammed oldu, Ahmed me'ciz Muhammed haber verdi diyor böyle. Hasetena Muhammed'u El-Hüseyin ile Ali. O bize Ali oğlu Hüseyin oğlu Muhammed haber verdi demiş söyledi diye öyle söylenmiş. Bu hafızmış efendim. Hadis tarihinde efendim Gürler'da yaşamış, ünemli bir kimse. Hadis el Hüseyin ile Alevey. Ona da efendim Alevey mi oldu, müsvedi oldu. Muhammed takdir seyinmiş, rivayet etmiş hadisi. Hadis el-Yahya kılıf hadis, ona da Yahya kılıf hadis rivayet etmiş. حَدِسَنَا حَاتَمُنُّ قُرْوَانَ الْأَصَامُنُّ O'na da bizim Hatemi Aslam söylemiş. O ona, o ona, o ona, o kadar şu hadis gelmiş. O da neymiş o hadis Efendim... Ha, e, Hatemi Aslam ne demiş? saydım da aslında اللّٰهِبْ maniyani. Orada, حَدِسَنَا'nın gayimine yazılmış. Ürün ettim, hata gibi yazılmış. Haddes-selam sayyid hükmü abdillahil vabiye O Hacem-i Asammak bu takdisiylemiş. Haddes-selam İbrahim'in bir <gülüyor> tahmağı. Ona da İbrahim'in bir tahmağı nibadet etmiş. Orası anlı. Her adlı inşallah bu yaşamış olan şahıs. Tarihinden görmüş. Onlardan hadisi almış. Efendim Bağdat'a gelmiş, orada hadis rivayet etmiş, körmeke'ye gitmiş, orada oturmuş ömrünü bana kadar. Horasan hadisçilerinin en asililerinden birisiydi efendim Horasan Irak yemeceğiz. Ve en görünümlerinden biri, bilmi en geniş olanlarından biri, efendim Mekke'ye girdi körmeke'ye 60 yaşında ölür diyor. Bu hadime esamın. Hedisler Hadesi rivayet ettiği kimsenin hadisi altı kimsenin İbrahim'de, Nisa burada. O da ''Haddeselam maalikum haliz zübhiyy'' dedi. Oradaki maalif dediği, efendim, maalif enes yani maalif bir mezhebinin topluluğu. 93 senesinde doğdu. Ve 170 30 senesinde etti. Batı Kafiristan'da gömüldü. İman Madi kafirlerin kabrini de Batı Ama ne büyük ne şey var. Cümlülü, şimdi kümelerimiz böyle bu adamlar şey yaptı iş. Ani 100 o da 100'den almış İman Madi. de kimdir? muhabbet edilsin biz de Abdellahit'in şahitli Abdellahit'in elhalisidir El-Kureşi, Kureş köpüretinden, Neri Zühre olduğunda Efendim Ebu Bekev bünyesi büyük alimlerden birisi Hicaz'ın büyük alimi efendim benim içime bir bilgi geldi mi onu hiç unutur yoktur der girdi. Unutmak yani neyi duyduysa kafaslar kafaslar var. Çok gömertmiş imam cüphi. Kâne'nin as-kannâsi, insanların en gömertliğidir. Takilyen, akva etliğidir. Lâ-lev-ul-in-nâsi-nazîrûnk. İnsanların, i̇nsanların İnsanlar arasında efsane yok imam cüphi atanında kalsın, böyle bir şeydir. Madi Senat-ı Erba'yla işine 124 senesinde vefat etti. İmam Adım'dan önce. Al-Enekin O da Enes, Radıyallahu anh ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi buyurdu ki bu hamiste şerifte Salli salatet duha ve inna salatü evrâh ''Ve selim-i Gizat-ı Kante Beytek, yeksür hayr-u deytik.'' Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ''Halice salatet duha.'' ''Dua namazını kıl, fe ham ha salat-ül evra.'' Çünkü bu evrağın namazıdır. Duha vasfı namaz kılmak, evrağın namazıdır. Ve selim-i Gizat-ı evine girdiğim zaman selam ver, yeksür hayr-u deytik evinin selamı çok olur o zaman. Ee, evinin bereketi, hayrı çok olur. Yani içeve kimse olmaz eyle selam verilir. Kapıyı açın, evde hiç kimse yok. Evde bir insan varsa es-selam aleyna tamam. evde hiç kimse olmaz bile, selam aleyna yani ibadillah s-sarihim diyeceksiniz. Yine selam vererek diyeceksiniz. Deren. Bunu bu hadisiyette Efendimiz sansiyeti söylüyor. Duha namazı nedir? Duha vakti güneşin ufuktan yükselip parlaklığını, kazandığı, bakılamayacak hale geldiği zamandır. Şöyle aşağı yukarı, gündüzün dörtte biri geçtiği zamandır demişler. Yani güneşin doğduğundan, güneşin battığı zamanı dörte bölerse, efendim, dörte biri geçtiği zamandır. Tam ortası öğle olduğuna göre, sabah ve arası, öğlen ve sabahın tam ortası buna oluyor demek. Aşağı yukarı buna var bilebemendir sabahla öğlenin ortası. Ama doğa namazı ne zaman kılmabilir? Öğlenin